Yarın kırılan testi ve hukuk ikinci bölüm yapın ve yönetim Mehmet Köseoğlu. yazan cerrah deviller radyoya uyarlayan Sinan serindere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 olaya cinayet masası dedektifiyle birlikte bölge savcılığı komiserlerinden Paul Conrad bakar. Yaptıkları tahkikat sonunda Yun Arnott'ın sinema oyuncusu Ralph Jordan ve yeraltı dünyasının ünlü ismi Jack Maurer'la ilişkisi olduklarını tespit ederler. Şef, Fedor'u getirdim. Tamam şimdi, sen gidebilirsin. Hayrode, bir neden çağırdınız? Cunhanotu buldunuz mu? İyi mi bari? Ne yazık ki o ve bütün hizmetkarlar öteki dünyayı boylamış Bay Fedor. Ne? Nasıl? Yani yani şimdi siz Cunhanotu öldüğünü mü söylemek istiyorsunuz? Evet. O ve malikanede çalışan herkes ölmüş Bay Fedor. Allah Allah'ım. Öldü ha. Bu buna inanmak çok güç. Peki peki şimdi ne olacak? Gülmem mi yoksa ağlamam mı lazım geldiğini bir türlü kestiremiyorum. O da ne demek? Kadın senin müşterin değil miydi Fedor? Onun ölümünün ardından nasıl olur da gülmeyi düşünebilirsin? Onunla beş sene gibi uzun bir müddet birlikte çalıştım. Onun arkasından ağlayacağıma beni assınlar daha iyi. Belki ekmek paramı kaybettim ama üzerimden nasıl bir yük kalktı bilemezsiniz. Onun yüzünden sinir hastası oldum. Üç yakalandım. Ah neler çektim neler. Biri kafasını kesmiş ve vücudunu parçalamış. Tabii. Bu işi yapabilecek birini tanıyor musunuz Bay Fader? Hayır tanımıyorum. Basına haber verildi mi? Henüz değil. Elimize kat iyi bir delil geçinceye kadar da haber verilmeyecek. Şimdi beni dinleyin Bay Fader. Eğer tahmin ettiğiniz bir isim varsa hemen söyleyin de... Bu işte fazla uğraşmadan katili yakalayıp dosyayı kapatalım. Bu sayede sen de dahil olmak üzere hepimiz rahat etmiş oluruz. Aksi halde... Tamam tamam tamam bildiklerimi söyleyeyim. Ralph Jordan'ın kim olduğunu bilir misiniz? Bilmez olur muyuz? Sinema oyuncusu. Devam edin Bay Feder. Ralph Cunarnod'un sevgilisiydi. Hmm. Son günlerde fena halde tartışıyorlardı. Birlikte birkaç filmde oynamışlardı. Ama film şirketi Ralph'le aralarında olan kontratı yırttı. Onun kaprislerine doyduklarını söylüyorlardı. Ama neden? Jordan altı aydan beri kendini uyuşturucuya alıştırmıştı. Bir defa sızacak hale geldi ve artık kendisini zapt etmenin imkanı yoktu. Neler yapıyordu? Sızınca serkeşleşiyor. Geçen hafta içerisinde stüdyolardan bir tanesini ateşe verdi. Bu hafta başındaysa film yapımcısı Lerd'e çok pahalıya mal olan bir oyun yaptı. Ne gibi bir oyun? Lerd evinde bir parti düzenlemişti. Bayanlar yüzme havuzunda serinlemek isterken Ralph Jordan... ...kadınların üzerlerine ispirto dökerek yakmak istedi. Beş kadının vücutları yanınca hastaneye kaldırıldı. Eğer ev sahibi polise başvursaydı... ...Jordan kesinlikle tutuklanırdı. Vay canına. Hı hı. Jordan denilen bu adam psikopat mı ne? Kadınların üzerine ispirta dökerek yakmak da ne oluyor? Anlaşıldı. Bu Ralph hı. Jordan denilen sinema oyuncusunu ziyaret etmemiz gerekecek sen. Bay Fader, Jordan'un ev adresini rica edebilir miyiz? E, vermesini vereyim de lütfen kendisine... ...onunla ilgili söylediklerinden söz etmeyin. Adam manyağın teki. Uyuşturucu çekip kapıma gelebilir değil mi? <gülüyor> Merak etme Feder. Biz muhbirlerimizi gizli tutarız. <gülüyor> bu katliamı Jordan'dan başka yapabilecek birini... ...tahmin edebiliyor musunuz? Hmm, hayır. Cun'un arkadaşlarının ek serisi... ...serseri tabakasındandı. Fakat bu işi bu kadar ileriye götürebileceklerini... ...tahmin etmiyorum. Peki şu çete lideri Jack Morale... ...Cun'un metres hayatta yaşadıkları doğru mu? Ah ne... Jack Moner mi? Hı -hı. E, hayır. Yani ben bir şey bilmiyorum. <gülüyor> Görüyor musun sen? Ne kadar enteresan değil mi? Moral ismini söyler söylemez herkes susmayı tercih ediyor. Sanki bu isimde bir şahıs mevcut değilmiş gibi. E, beni yanlış anlamayın lütfen. Eğer Moral hakkında bir şey bilmiş olsaydım size söylerdim. Bildiğim gazetelerde okuduklarımdan fazla bir şey değil. Hep aynı hikaye. Kimse bu adam hakkında bir şey bilmiyor. Umarım bu günlerde Morer'in foyalarını meydana çıkartacak bir adamla karşılaşırım. Sinirlenme dostum. Bir şey bilmediğini söylüyorsa bilmiyordur. Dedektif Sam. Ne var Jim? Katliamda kullanılan tabancayı bulduk efendim. Sahi mi? Nerede? Şu torbanın içinde. 45'lik otomatik bir kolt. Buyurun. Aman Allah'ım. Ne oldu Sam? Tabancanın kabzasında RVC harfleri yazılı. Ralph Jordan! Bu silahı nerede buldunuz? Parmaktan 30 metre kadar bir mesafede fundalıkların arasında. Tamamıyla boş. Bir iki saat evvel kullanılmış. Bunu tespit etmek lazım. Sam, laboratuvar gerekli incelemeyi yapsın. Olur. Jim, tabancayı götür. Cesetlerden çıkartılan mermi izleriyle namlu karşılaştırılsın... ve sonucu bana getirin. Baş üstüne efendim. Tabancanın üzerindeki R ve J harflerine ne diyorsun Paul? Bu cinayet çocuk oyuncağına benziyor. Bence katil ortada. Ellerine kelepçe geçirmek için. Rash Jordan'un evine gitmek yeter. Rash Jordan'un adresi burası Paul. Şu büyük apartmanda oturuyor. Hmm, güzel birmiş. Ömrüm boyunca maaşımı harcamasam yine de böyle bir evde oturamam. Emin ederim evdedir. Evde olmadı. Baksana, arabası garajın önünde duruyor. Acelesi olmalı ki arabanın tamamını garajın içine sokmamış. Yarısı içeride, yarısı dışarıda duruyor. İlginç. Gel bakalım şimdi. O da ne? Baksana, arabanın sol arka çamurlu garajın kenarına takılmış. Ayrıca her iki tarafında da bayağı hasar var. Sanırım adamımız cinayeti işledikten sonra de buraya gelmiş ama heyecandan arabayı garaja sokamamış. Haklısın. Sen hadi gel şu herifi bir sorguya çekelim. İyi akşamlar. Bir şey mi arzu ediyorsunuz? Sen bu apartmanın kapıcısı mısın? Evet. Polis dedektifi sen bardın, merkez polislerinden. Jordan'ı ziyarete geldik. Yani Bay Ralph Jordan'ı mı demek istiyorsunuz? Evet. Evde mi? Evet evde. Buraya saat kaçta geldi? Saat sekizden biraz sonra. Halinde bir tuhaflık var mıydı? Hiç dikkat etmedim. Dışarıya saat kaçta çıkmıştı? Altıdan biraz sonra. Üçüncü katta duruyor, değil mi? Evet. Eh, kendisine haber vereyim. Canının yanmasını istemiyorsan kapa o telefonu. Ona sürpriz bir ziyaret yapacağız. Yanında kimse var mı? Şey, benim bildiğim kimse yok efendim. Gel Pol Asansöre binelim. Katil kesinlikle Jordan. Baksana saat 6'da gitmiş, 8'de dönmüş. Cunano'nun malikanesine giderek işini görüp dönecek kadar vakti olmuş. Öyle değil mi Paul? Durum onu gösteriyor. İçeri girdiğimizde Jordan hareketlerine dikkat etse. Eğer üzerinde silah varsa bizim için tehlikeli olabilir. Merak etme. Karşılaştığım ilk tehlikeli adam bu değil. Bahse girerim ki sonuncusu da bu olmayacak. Geldik Üç numaralı daire burası Zili çalalım bakalım Dur çalma Kapı açık Vay canına Şimdi ne yapıyoruz İçeri gireceğiz Gel benimle Tabancan elinde olsun Hey kimse yok mu Bir bu eksikti Saklanıyorum dersin Paul Dışarı çıkmış olmasın Öyle olsaydı aşağıdaki kapıcı bize söylerdi Hadi içeriye bir göz atalım Burada yok Nereye kayboldu bu herif be Bir de banyoya bakayım Aman Allah'ım Neler olmuş burada Her taraf kan içinde Pol! Pol çabuk banyoya gel. Jordan burada. Hani nerede? İşte küvetin içinde. Ölmüş. Üzerinde de pijaması var. Vay canına. Sağ elinde de bir ustura duruyor. Baksana boynunu kesmiş. Hmm, çok feci bir ölüm bu. Bir insan kendini nasıl böyle kesebilir? Onun yerinde kim olsa aynı şeyi yapardı, Pol. İşte tam söylediğim gibi. Cun'un evine gitmiş, işini bitirdikten sonra buraya gelerek sakallarını kesti, usturayla intihar etmiş. Öyle mi diyorsun? Elbette. Her şey ortada. <Gülüyor> İyi de yapmış. Böylece bizi katil arama zahmetinden de kurtarmış oldu. Bu cinayet dosyasını artık kapatabiliriz Paul. Hı, acele etme sen. Bak. Aynanın önünde ne var? Ne var? Elektrikli bir tıraş makinesi. E, ne olmuş varsa? Sakallarını elektrikli tıraş makinesiyle kesen biri. Evinde neden ustura bulundursun ki? Kaldı ki bu tür usturaları günümüzde berberler bile kullanmıyor artık. İşleri karıştırma Paul. Herif intihar etmiş. ...belki usturayı nasırları kesmek için kullanıyordur. Çok kişi böyle yapıyor. <gülüyor> yani sence Ralph Jordan... ...bu usturayı ayaklarındaki nasırları... ...kesmek için mi bulunduruyordu? Allah kahretsin. Sen ne demek istiyorsun Paul? Yani biri bu herifi öldürdü... ...ve intihar süsü vermek istiyor öyle mi? Ben sadece bir insanın sakallarını... ...kesmek için hem elektrikli tıraş makinesi... ...hem de ustura kullanamayacağını söylüyorum dostum. Nereye gidiyorsun? Yatak odasına. Üzerinde pijama olduğuna göre elbiselerini orada çıkarmıştır. Elbiseler iskemlerin üzerinde duruyor. Ne yapacaksın? Bakacağım Şu yerdeki şey de ne? Hangisi? İşte bak Sustalı bıçak değil mi bu? Evet İşte tam senin istediğin gibi bir delilsem Seninle istediğin bahse girerim ki Cinayet bu sustalı bıçakla işlenmiş Boğaz kesmek için birebir Karın deşmek istersen de fermuar açar gibi kolaylıkla yapabilirsin Bunun burada işini Jordan gibi bir adamın Güney Amerika yerlileri tarafından kullanılan... ...bu tipte bir bıçağı niçin seçtiği ilgini çekmiyor mi sen? Canım belki hatıra olarak almıştır. Güney Amerika veya Antil adalarına gitmiştir. Ama kesin olan bir şey var... ...Cün Arnot'un başını vücudundan ayıran cinayet aleti bu. Muhtemelen üzerindeki kan da Cün Arnot'a aittir. Olabilir. Ama ilginç olan bir şey daha var. Neymiş o? Dikkat ediyorsan Jordan'un elbiselerinde en ufak bir kan lekesi yok... Birinin kafasını keserken üzerine hiç kan bulaşmaması imkansız bir şey. Sen de meseleyi her tarafından karıştırmaktan başka bir şey bilmez misin be? Belki Cunhanut'un kafasını keserken üzerinde palto gibi bir şey vardı. Ne önemi var yani? Bu sustalı bıçak bana yeter. Sen tatmin olmadın mı? Bilmiyorum sen. Her şey o kadar yerlerinde ki bunun bir tuzak olmasından şüpheleniyorum. Tuzak mı? O da nereden çıktı şimdi? Jordan'ın ismini taşıyan tabanca. Hasara uğrayan arabası. ...Jordan'ın intiharı ve cinayetin işlendiği bıçak. Elbette bunların gerçek olmasını tercih ederdim. Fakat bana göre bu işin içinde bir dolap var. Dolap molap yok. Sen katilin Jack Morer olmasını istiyorsun da... ...ondan bu işte bir dolap olduğunu zannediyorsun. Ben tatmin oldum. Komiser Macken de bunu böyle kabul edecektir. Olabilir. Her neyse. Benim burada yapılacak başka işim kalmadı galiba. Seni müdüriyete bırakmamı ister misin sen? Hayır. Buradan telefonla arkadaşları çağıracağım. Her tarafı arayarak parmak izlerini tespit etmelerini istiyorum. Memurlar çalışmaya başlayınca malikaneye gidip gazetecilere cinayetleri haber vereceğim. Sen eve mi dönüyorsun? Evet, eğer katil Ralph Jordan'sa benim yapabileceğim başka bir iş yok. Oh ne ala, gece mesaisi yok. Ufak güzel bir eve sahipsin. Karın evde seni bekliyor. Jenny nasıl? Bilmiyorum. Sen cinayetler için beni çağırdığında kavga etmiştik ve tek başına evden çıkmıştı. Sonrasını ben de bilmiyorum. Kırılan Testi ve Hukuk Atlı Oyunun ikinci bölümünü dinlediniz. 3. bölümde buluşmak üzere hoşça kalınız.